O gün Nimet Duran'ı gönderip Cesur'u sabah çayına davet etti. Cesur nazlanmadan portatif iskemlesini alıp geldi. Cino çayları yetiştirdi. Duran'ın bugüne mahsusen aldığı poğaçalar ortaya çıktı. Sohbet başladı. Nimet Duran'ın üzerinden bir söylem tutturmuştu. Duran dedi ki, Nimet abla dedi, karşımıza bir görme engelli arkadaş tezgah açtı dedi. Doğrusunu diyeyim, ''O gün bugündür merak ediyordum. Hani aramızda bir kader ortaklığı var ya?'' Cesur, kibarlığa vurdu işi. ''Çok teşekkür ederim ilginize. Ne lüzumu vardı efendim böyle çaylar, poğaçalar. Çok memnun oldum.'' Sonra Duran dedi ki, ''Nimet abla dedi, arkadaşla kimse ilgilenmiyor.'' dedi. ''Hani komşu sayılırız şurada. Bir davet edelim, tanışalım.'' dedi. Bu hadise... Duran'ın kadın milletinin fendine şahit olduğu hadisedir. Kulaklarına inanamıyordu. Bütün bunları kendisi mi söylemişti? Ne alaka? Çok da sessiz kalmayı yakışıksız bulup sordu. Urfalıymışsınız öyle mi? Evet Urfalıyız. Lakin ben çok küçükken gelmişiz buraya. Urfa'yı bilmem. Nerede oturuyorsunuz? Şu karşı mahallenin aşağısında. Nimet oldukça yapmacık bir hayretle. Öyle mi? Ne tesadüf. Ben de aynı mahalledenim. Ancak bizim ev tepe üstünde. Adınız nedir? Cesur. Benim adım Nimet. Bu da Duran. Kendisi Yozgat'ın köylüklerinden oluyor. Duran. Şefaatli ilçesinden. Cesur Duran'a dönerek. Çok oldu mu geleli? Yok işte bir iki yıl. E, zor olmuştur alışması. Siz nerede kalıyorsunuz? Bizim ev çok uzakta şehrin dışında yani bir Bilal abi var yakınımız olur hurdacıdır kendisi onunla geliyor, onunla gidiyorum ama alıştım artık sesini dikleştirerek yani istesem kendim de gidebilirim ama hani yol uzun yolda arkadaşlık ediyoruz nimet yine Duran üzerinden cesur müşfik bir pas attı Duran cesur abinin tezgahını gözle ha. ne olur ne olmaz Hem müşteri kaçırmasın bu ara Cesur Teşekkür ederim Ne müşterisi canım Bizimkisi oyalanma vakit geçsin diye Yoo öyle demin Akmasa da damlıyor Ben de başlangıçta sizin gibi Evde sıkıldığım için şu tezgah işine giriştim Yani bir değişiklik olur diye Ama doğrusu şimdilerde Aile bütçesine bayağı katkım oluyor Hem belli olmaz Belki ileride işi genişletiriz İnsanın kendi ayakları üzerinde durması lazım. Geçim zor. Nimet cümleleri bıdır bıdır sıralarken cesur, ''Aferin akıllı kız, hem de güzel konuşuyor. Acaba tahsili var mı yoksa anadan doğma kör mü? Neyse nasılsa öğreniriz.'' diye düşünüyor. Duran bu arada kendi tezgahından birkaç balon, nimetin tezgahından bir çakmak, iki paket pil satıyor. Cesurun ayağı uğurlu geldi, ha bereket. Onlar orada baş başa verip konuşarak poğaçalarını yiye durup çaylarını içsinler. Pazar esnafı iki görme engellinin, üstelik bir kız biri olan, birbirlerine gösterdikleri muhabbeti allayıp pullayarak ve içlerinin pek kullanılmayan bir köşesinde kalmış şefkat ve merhamet unsurlarını gülücüklere dönüştürerek acilen bir love story yapıyorlar. Şapkacı senaryoya son noktayı koyuyor. Bir hayır sahibi çıksa da şu garibanları baş göz etse, valla boyunca sevaba batar. Bir görme engelli için en önemli şey kendi akranını bulmaktır. Ancak o zaman teselli olur, yalnızlıktan kurtulur. Cesur arkadaşını bulmuştu. Hem de bir kız arkadaş. Aynı şey birkaç kat fazlasıyla nimet için de geçerliydi. Bu niçin böyleydi? Çünkü cesur, nimete nazaran, daha zor bir hayattan geliyordu. Engelleri neredeyse tek başına aşmış, kendine güven duygusunu geliştirmiş, adı gibi cesur, girişken bir çocuktu. Hem neşeliydi. Cıvıl cıvıl olmakta nimetle aşık atamazdı ama, olsun, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştu. Bir görme engelliyi sempatik kılan sesi, zekası, esprileri, konuşma temposu, hayata bağlılığı ve ataklığıdır. E, nimet için bundan iyisi, Şam'da kayısı. Hemen arkadaş oldular, hemen o gün. O güzel gün bir bakıma bu sebepten eşine ender rastlanılan bir gündü. Büşra okul çıkışı ablasını almaya geldiğinde bunlar hala konuşuyordu. Çay partisinden sonra bir ara vermişler, Öğle yemeğini birlikte yemişler, ikindiden sonra yine buluşmuşlardı. Ne olacak sanki? Aralarında 5-6 adımlık bir mesafe vardı. Birbirlerini görmeseler, yan yana durmasalar bile, karşılıklı kalp atışlarını dinliyor, bundan tarifsiz bir heyecan duyuyor, bir an önce yine buluşup konuşmak istiyorlardı. O gün birlikte döndüler mahalleye. Cesur, nimetle Büşra'yı evlerinin önüne kadar götürdü. Vedalaşıp ayrılırken bundan böyle belli bir saatte köşe başında buluşup işe birlikte gitmeyi kararlaştırdılar. Oğlan baston kullanmayı biliyor, yolda gören bir insan gibi emin adımlarla yürüyordu. Onun bu güven veren varlığı nimeti derhal kanatları altına almış, nimet love Story’ye bütün kalbiyle katılmıştı. Akşam yemeğinde Büşra artık sabredemeyerek, ''Anne, biliyor musun?'' Ablam bugün bir görme engelli çocukla arkadaş oldu diyerek ve nimetin yanaklarını pençe pençe kızartarak hadiseyi ev halkına haber verdi. Nimet de olan biteni bütün açıklığıyla açıkladı. Baba sessiz anne umutlu hayırlısı neyse o olsun dedi içten içe seviniyordu. Allah'ım bir helal sütenmiş adam olsa da şu kızı mutlu etse diye dualara çöktü. İsmet bütün yufka yürekli sarhoşlar gibi kardeşini kucaklayarak ''Ah canım benim demek kısmetin açıldı ha?'' diye takıldı. İşin üstüne düşüp bütün teferruatını tekrar tekrar anlattıran Sema oldu. O gece nimeti uyutmadı desek layıktır. ''Sordu ha sordu. Demek gözleri açık. Demek boyu uzun. Demek esprili. Demek eli açık. Demek dürüm ısmarladı size.'' ''Ay yakışıklı mı abla? Bir an önce ben de görsem. Lütfen, sabaha ben de geleyim. Ya ne olacak, şöyle uzaktan bakarım.'' falan diye nimeti bunaltarak konuştu da konuştu. Nihayet sözler bitti, uyku geldi. Nimet meseleyi kaldıkları yerden rüyasında devam ettirdi. Bir kör nasıl rüya görür? Bu çok sorulan bir sorudur. Gözlerini sonradan kaybedenler... Rüyalarını bazen görenler gibi yaşarlar. Nimet anadan doğma görme özürlüydü. Böyleleri yaşadıkları hayatı rüyalarında da görüntüsüz yaşarlar. Aynen hayattaki gibi. Sesle, ısıyla, dokunmakla görülen bir rüya. Yani uyanıkken nasılsa rüyada da öyle. Diyelim evden çıkmış, yanında büşra, konuşa konuşa rüzgarlı pazara doğru gidiyorlar. İşte bu sahne rüyada da aynen, görüntüsüz, öyle görülür. Cesur'un babası anasını kaçırmış. Bunlar memlekette, hani bu kaçırma meselesinden kız tarafıyla hasım oldular ya, tutunamayacaklarını anlayınca büyük şehre göçmüşler. Göçüp gelip işte bu gece kondu mahallesine sığınmışlar. İki görmez aşık sabah işe giderken ve akşam işten dönerken cesur başlarından geçenleri 32 kısım tek mili birden nimete anlatıyor. Babam inşaatlarda çalışıyordu güya annemin pek gönlü yokmuş kendisinde. Ne yani zorla mı kaçırmış bilmem çocuktum ben anlayamıyordum. Sonraları babaannem söyledi. Adam bir gün iskeleden düşmüş kolunda bacağındaki kırıkları boşver belki mize delenmiş. Ayağa kalkamıyor yani. Yatağa mahkum olmuş. İş geçim kalmış kadının başına. Cesur o sıralar 3-4 yaşında. Kadın çalışacak ama çocuğu kime bıraksın? Son bir çare Cesur'un babaannesini çağırmışlar köyden. Böyle böyle oldu diye uzun bir mektup göndermişler. Yaşlı kadın ne yapsın? Eteğini beline dolayıp düşmüş yollara. İyi ki de gelmiş. Cesur diyor ki, Babaannem olmasaydı ben çoktan ölmüştüm diyor. Nimet, Niye ama? Annem var ya. Kazın ayağı öyle değilmiş. Artık cesur anlatanların duyduklarının yalancısı. Kadın gıda işinde çalışıyormuş. Kurbağa bacağı salyangoz ayıklıyor. Bunun aklına oradaki arkadaşları çelmiş. Gençsin, güzelsin, yatalak adama ömür boyu bekleyeceğin değil ya. Bak şu delikanlının sende gözü var falan diyerek bunu ayartmışlar. Cesur'un anası bir gün işe gitmiş ve bir daha dönmemiş. Gidiş o gidiş. Hiç haber alamadınız mı? Hayır. Peki bir haber gelse şuradadır falan deseler yahut aniden çıkıp kendisi gelse? Bilmem ki. içimde bir anne var ama o iyi bir anne. Beni naylon leğende yıkar, yıkarken içli türküler söylerdi. Yüzünü hatırlıyor musun? İşte hayal meyal. Vay be tıpkı film gibi. Cesur nimetin elini sıkıyor, sanki yanağına bir öpücük konduruyor. ''Sen ne biliyorsun film gibi, sanki görmüş de...'' ''Olsun, dinliyorum. Televizyonda bunun gibi ne hikayeler var. Sonunda anayla oğul karşılaşıyorlar. Bilmem, bundan sonra karşılaşsak ne olacak? Bize olanlar oldu zaten.'' Nimet içini geçiriyor. ''Haklısın.'' Kadın çekip gittikten sonra adam iyicene çökmüş. Gönül yarası olmaz denilmiş, kahır kahır, üstüne bir de açlık, yoksulluk, senesine varmadan ölmüş.